ve adetlerinde erinde ve ucundaki her şeyi dağıtmış ağaç beklerken kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendimizin. Cihadın efendisi yiyecek bir şey bulamadığından ötürü ağaç susuz ağaç islas, evde beklerken kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendimizin. Kapı açılınca içeriye nur insan tıstık ekber diyor. O hanenin kayınpederi Allah Resulü'nün öpülerden sonra en aziz küsur, kendinden sonra halifesinin dediği bir azam. Bu saatte niye ya Ebu Bekir, ya Resulallah evde yiyecek bir şey bulamadım. Ve zaten biliyorsun, acaba anne i bir şey var mı diye, kızımın hanesine kadar geldim, bir şey var mı diye. Ben de onun yokluğu içinde intizar ediyordum buyurun. Bu miskinliğin çalışmamanın ifadesi değil belki İslam yükselme şeridinde içer yükselebilmek için her şeyi feda etmiş olanı temsil Bütün bütün o orada kullanılmış, yanan mum yanmış, tahtıya dayanmış, her şey bitmiş olmanın nedir? elda o da bir şey var. söz dudağ giderken kapı yine çalınıverdi. kapı açılınca söylerlerden eşiklerden içeriye girmeyen sırmayan, manasıyla beraber Mas maddi durumu ve cismaniyeti, azim ve cesim olan Seyyidina Ömer içeriye girdi. Ya Ömer bu saatte anaya buraya teşribin sebebi nedir? Hattab Ömer'in ruhu ve ne Evde yiyecek bir şey bulamadın. Resulullah'ın hanesine kadar gideyim dedim acaba bir şey var mı orada? Beraber ikram edelim. Vakka kaynaklar itibarıyla ne kadar zayıf olurdu olsun buraya kadar. Fakat devr-i izalet benaydı, emsal-i binlerce vakkadadır. Beni ayet Ebu'l-Heytem'in dağ bahçesinde gördükleri hurmalardan istifade etmek üzere onun önüne doğru giderler. O Ebu'l-Heytem kiminle lisanıydı. Senelerce evvel Resul-i Ekrem'in elini sıkmış alfabede biat etmiştir. O adama biat etmede gecikmeyin ne duruyorsunuz demiş. Ateş gibi hareket etmiştir. Onun önüne. 4 beş yaşında bir çocuğu var Ebu seyyahı annesi. Evde yatıyorlar. Seyyidine Ömer kapının topağına dokunuyor. Ve gür sesiyle sesleniyor. Ebel Haysam diyor. Çocuk yerinden oynuyor. Resulullah'ın yakını Ömer geldi anne diyor. Baba Ömer geldi diyor. Oğlum bu oldu Ömer. Ne haber ne sessiz hamuş şata içinde uyurken kapı yine vuruluyor. O ince, narin sesiyle, iç yakıcı eda ve sevgili Seyyidin Ebu Bekir sesle diyor. insan, e baba Ebu Bekir geldi kapımıza. Kapıyı açayım. Göz evladım Ebu Bekir'le bu saatte. Ve nihayet Resûl-ü Ekrem. Tatlı sesiyle, bam eline gibi dokunurken çocuk artık babasına sormayı düşünüyor. Kendisini kapının arkasında buluyor. Baba Resûlullah bize şeref verdi. Kapı açılıyor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 Cehennem'in alevleri içinde yanmaya razıyım, çünkü vücudum yanarken milletimin imanını selametle gördüğümden dolayı gönlüm gül gülüsten olur. Ama milletin imanı ise cayet, herkes hevesatın efsaniyeti istikametinde bir tarafa doğru akıp gidiyorsa cennete dahi toysalar beni, orada da rahatsız olurum. birisi çıkar. O büyük halife ona der ki sen kimlerdensin? Uzun boylu da kendisini anlatır. Ben o adamın torunuyum ki de. Kimin torunusun sen? Yermuka gidelim ey müminlerin emiri. Yermuka gidelim tatlar arasında dolaşırken Habbaş İbn-i isminde birisi karşısına çıkacaktır. Ölüm kalım mücadelesi. Halid'in mücadelesi. Hayır, evcilden küfürle mücadele etti, kalipin ilanla mücadele etti, hakkın hakkıyla mücadele etti, Resulullah'ın şeytanla mücadele etti. Sabahtan akşama kadar kılıç, ama mızrak ok, yiğitler yüreklerini gererler, İbn-i Hishamlar icimeler daha yüzde gibi, kütükte doğranır gibi doğranırlar. Bu yiğitler arasında birisi vardır. Atının üzerinde yerini değiştirmeden, yer ve saf değiştirmeden bugün düşmana karşı savaşan adama kılıç verecek yok mu? Diyorlar ki elinde o gün 20 tane mi kılıç kırıldı bilemiyorum. Sağ dal zordan ona al hap bağış diyorlar. Yeni kılıç kırılıyor al hatta bağış diyorlar. Düşman safları bozulurken, kaçarken bir ayalık aralık attan ineyim diyor. Canım çıksın. Kaç saat evet, Ayağı bir kızış darbetiyle topmuş, farkında değil. Hatta inerken ne bakacak dişinizden anlıyorum. Ömer bin Abdullah karşısında. Ey pek pekâmbirin müminlerin emiri. Ben o zatın tabi ki ki? Yarmukta bilmem hangi saat ayağı katildi. Ancak hasta inerken farkına vardım. Metafizik gerilimin derinliğini görüyor musunuz? konuşmak olmakla beraber itilerek cemaatın karşısına çıkmıştır. Evet. Muhakkak ki bana her konuşma hazret dedikleri zaman Peygamberimin kürsüsünden size hitap ederken İlahi vaki beyanda bulunmadan Allah'a sığınırım ve dilim kurusun derim. Nasıl düşünürsem size öyle intikal ettiriyorum. Rabbim hayatımı kabzesen de bir daha cemaatın karşısına çıkmasa. Bana hitap etmeye vaazına ziyatta bulunma ölüm yedir. Çünkü kendi kanatıma göre 20-25 senedir vazu nasihat ediyorum. Ben cemaatimi aldattım zannediyorum. Diyorum ki daha bir konuşurken Mahşer-i Vicdan'da mahkem tutuyordu. Evlerin şekli, parkların şekli değişiyordu. Cemaatin düşünce dünyası değişiyordu, aile yapısı değişiyordu. Ben 25 senedir alkım içinde yüzlü kabul göremedim. Efendimizin intikal ettirdiği şeyler onlara intikal ettiremedim. Demek ki ben silinip gitseydim, yıkılsaydım. Doğru sözlü, doğru özlü birisi gelecek bunlara doğruyu anlatacaktı. Ben buraları işgal ettiğim için doğru çıkamadı. Öyleyse milletime ihanet ettim, hianet ettim. Doğruyu gösteremedim ve duyuramadım. Canım al beni çıkarma dedi. İşte kürsüye her çıkışında böyle düşündü. Hesabımı yaptım ve kürsüye çıktım. Ama hala arkadaşlarım tarafından itiniyorum. Kim bilir bundan sonra da cürüm saydığım bu işi, işi daha kaç yerde yapacak? Daha kaç yerde bundan tekme yemiş gibi içtimai hayatın mevceleri içine atılacak ve sonra bana konuş denecek orada. Ve çıkıp çatlak sesimle, acayip ifadelerimle cemaatin kulaklarını sılmalayı cıklatma edildi. Bilelim. Rabbim Rahimim, bu mübarek günlerde beni de sizi de bağışlasın. Bir hacaret bir yük halinde sırtından taşıdığım şey eğer vizir ve vebal ise daha fazla beni yormasın emanetini aldığın emanete eminsin. Şimdi siz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 Hz. Nuh'un davasını sel aldığını görseniz, ele geçirdiğiniz bir yeykenle, tufan peygamberinin imdadına koşmayı düşünmez misiniz? Hz. Nuh'un gökten yağan yağmurla, yerden fışkıran sularla felaket felaket üstüne kabarıyor ve felaketler adeta felakimi endaş halinde dalgalar dalgaları kırıyor. Siz büyük peygamber Hazreti Nuhu tufan peygamberiniz, tufanlar içinde sarsılırken görüyorsunuz. Rabbi inni mahlûf, ve züci ver kesin diyenlere karşı o inliyor söyle diyor. Rabbi inni mahlûf, ve Rabbi inni mahlûf. Rabbi yardım et. Elinize geçirdiğiniz yelkeni ve küreyi alıp imdadına koşmaz mısınız? Koşmayacak vefasız tanımıyorum. İbrahim'i Mancuna'ya yerleştirmişler. Hedeflerinde bir alev var, gökleri yanıyor. Kilometrelerce uzağına yaklaşılamıyor. Eslimiyet insanı Mancuna'nın üzerinde hasınallah ve nimel vekil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 ...mancının kendini bozmak için bininiz bizden, kendinize o mancının önüne atmak ...kalbimi biliyorsun ki otuz senedir bir taraftan vaat ettim. bir taraftan da acaba Müslümanları Müslümanlıktan kaçırdın mı diye... ...iki müslüm oldum, sen bilirsin, bir sen bilirsin, bir de gözlerinde yaşanan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 veya ağladığını bilemediniz. Hazreti Muhammed hürmetine Allah'ım, Cebrail-i Mikail-i İsrafil Allah'ın, hürmetine Allah'ım, raşid Halifeler hürmetine Allah'ım, şu büyük hünkâr, şu büyük hünkârlar hürmetine Allah'ım, o günkardan da özür dilerim. Senelerce evvel bir çocuk adasıyla mezarının başında durmuş şöyle demiştim, sonuna kadar koruyamadığın şehrine diye ses ettin, Estağfirullah, Estağfirullah, Sultanım sen de Abdüllah. Ve dipatiyi bilemez, ve dipatiyi bilemez Abdüllah. Koruma korumamak senin elinde değildi. Onu biz koruyamadık. Zimama elden biz kaçırırız. Teslimiyet muhakemesine imzayı biz attır. Milleti biz tutturduk. Abdülkalam. Affet sultanım, sultanım Allah sana ruhunu da şad Galilere bağrına atan ruhunu da şad etsin. Seni MC nesrinle, akbed ağabey evladınla, Hz. Muhammed Mustafa'yla haşbilleş eylesin. Erşi azabı iktidada getirelim. Sarsılsın Erşi azabı. Şehitlere sarsıldığı gibi. Resul'un vefasına sarsıldığı gibi. Saad İbn-i Muaz'ın cenazetine sarsıldığı gibi. Sarsılsın Erşi azabı. İktidada gelsin Erşi azabı. Gelsin. Günahlarını ağlayan insanların ahlatlarından dolayı. Geldiniz. Salih Han'ın derdinden daha ileri, hicranımız Yakub'un hicranından daha ileri, ıstırabımız Yusuf'un ıstırabından daha ileri, daha ileri, Eyyub'den daha yaralı, Eyyub'a hayat irmağının çağının görünüyor, Yakub'a Yusuf'un gönderinin kokusunun geldiği, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Fethi Suresinin nadir olduğu şu dönemde, şu dönemde, Allah hakkımızda takdir buyurduğu şeylerin ikmalı ve ikmam eylesin. Amin. Siz de beni bağışlayın. Huşunet ve hırsınlığından dolayı beni bağışlayın. Allah da bağışlasın. Mübarek geceleri hakkımızda bahisi rahmet ve tebebi mahbredir. Mescide gelip giden bir genç var, ibadet tahtında derin mi derin mi? Başını yere koyunca güller açıyor. Seccadesini güzyaşlarıyla ıslak vatan ayrılmıyor mescide. mescide. gelip giden bir genç var, Ömer'in dikkatini de çekmiş. Öyle dikkatini çekmiş ki, yokluğu mescide bir yokluk, bir boşluk meydana getiriyor. Mescide gelip giden bu genç bir gün gelmez olur mescide. Ve sorar koca halife. Halife-i Ruizemin, emir Müminin, Faruk-ı Azam sorar, kalan nerede der. Derler ki, ya Ömer, kalan gece ve etti. Vefat etti ve gece götürüp gömdüler. Ve sorar, tatbik eder. Evine gelip giderken bir kadın musallat olmuş. Napuzda bir kadın musallat olmuş. Çok atılmış, kancasını atmış, bunu ağına çekmek istemiştir. Kötü duygulu bir kadındır. Bütün kötü duyguların, Allah kötü duygularını izale buyursun. Kalplerini iman ve Kur'an nurlarıyla aydınlatsın, onları insanlığa yükselsin. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّتَوْ اِذَا مَتْسَهُمْ فَايْفُ مِنَ الشَّيْطَانِ اَذَكَّرُوا فَيْرَهُ O takva dairesi içinde olanlar var ya, geniş zamanlarında, rahat zamanlarında, Allah'ın rahmetiyle bütünleşen, Allah karşısında belkiran boyun bükenler var ya iyi zamanlarda Allah'la münasebetini sağlam devam ettirenler var ya diyor Kur'an-ı Kerim. İza nasahum tayfun şeytan şeytanla gelen tayflara maruz kaldığı zaman şeytanın suallarıyla şok olduğu zaman karu, <tazıklar> bizden birine hemen hatırlarlar Allah'ı. Feizahum <gülüyor> ukirun derken gözleri dört açılır hakikati görürler. İşte birden bire kadın tarafından kancaya takılmış, çekilirken diline bu ayetin atıldığını görüyor. Allah ayeti diline tatıyor. Daha çekilmek istendi, çekilirken ayet durmadan bir ameliyatı cerrahiye yapıyor ki ve derken kalbi durdu, orada yıkılıverdi. Yıkılıverdi, hayatı noktalandı, ayıp olur diye falan kadının kapısında götürdü, gömdüler. Alnından öpeceğim genci götürdü gömdüler, öpemedim. Götürdü gömdüler karşı bayra Götürdü gömdüler bu milleti karşı bayrağa. Götürdü gömdüler, götürdü gömdüler. gömdüler. Ömer'e haber verdiler. Tüğüç insan yanına aldı mezara koştu. Mezarın başında durdu bir namaz kıldı. Namaz kılan gence namaz kıldı. Ağlayan gence ağladı. Ve sonra dönme şöyle seslendi. "Veliman kafama kana Rabbi cennetat. Allah'ın huzuruna çıkacağından korkan için iki cennet vardır. İstediğine girebilirsin. Birden biri herkes o dönem bir ses yükseldi. Mezardan geliyordu bu ses. Faqad atani Allahu martey" Allah bana onun iki katını verdi ya Amir el-i Emine'yi. Vahyin sağnak, sağnak yardığı bir hanede büyür. Allah'tan gelen emirleri duymuş. Cibril bir gün Efendimiz'in yanına gelmiş. Ve Cibril'den aldığı şu mesajı ona ulaştırmış. Ya Ayşe işte Cibril yanında oturuyor sana selamı var. Ya Resulallah ne görmediğiniz şeyleri görüyorsun. Ayşe. Vahyin suyuyla, havasıyla yoğrulmuş. Abdullah İbni Übey ibn Selul geliyor, münafık. Medine'nin emirliğini kendisi için bekleyen insan. Efendimiz gelince hülyaları, hülyaları suya düşen insan. Onun için daha Efendimiz gelmeden kimle gerilmiş, nefretle, gayrıta bilenmiş bir insan. Vefat edince cenaze namazına iştirak edeceğim dedi. Hz. Ömer münafıklığını biliyordu. Arkadan tuttu, çekti Efendimiz'i. Ya Resulallah! Falan zaman şöyle. filan zaman da şöyle. zaman şöyle. Dün daha kurumadı, kiri lekesi kurumadı. Ayşe valide de şöyle dedi. Ya Ömer, Allah bana istiğfarım evladet olsun oğlum. İn testağfir lahum 70 مرة falyatrallahu lehum. İstiğfar etsen sen de Allah kabul etmeyecek. İstersen 70 defa istiğfar edar. El ki ya Ömer, 70 defa istiğfar etmezse Allah bunu bağışlayacak. Vallahi öyle gelmez diyordu. Bu ne iştir? Bu ne anlayıştır? Bu nasıl kendini aşmaktır? Bu ne derin idraktır? Bu ne affediciliktir? Bu ne müthiş toleranstır? Yeni Müslüman olmuş birisi saygısızlık yapınca herkes üzerine hücum edecektir. Ve sonra kaşlarını çatacak şöyle diyecektir. Ben bunlara nur dağıtmak için geldim. Benimle ümmetim arasına girmeyin. Bunları kaçırıp ateşe sokmak istiyorsunuz. Efendimiz de katkasına maruz kalmıştır. Hele Ebu Talib vefat ettikten sonra perakende hücum toptan hücuma dönüştü birdenbire. Ve canım çıksın. İnkitar içinde hücum şöyle dedi. Ya ammû. Ma veceddu ma hazdû. Ma hazdâ ma veceddu makt Ne kadar da yoktur çabuk hissettirdin. Dağrını açıyor koruyordu. Ya ammû. Ma hasla malacettufatteken, ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin, ama onun Allahı vardı. Husnallah bu aniamal vakil, nagma almalan yaman nasir, ufran e karabena aleykalmasir dedi. Yoluna devam etti Bütün tüm engelleri aştı. Parma aşkın balına bandıkça bandım bir süre. Bak şu geden haline, Parma aşkın balına bandıkça bandım bir su Müzik Sizin durumunuzda bir sahabi İslam davası önünde Asından ne bir an dolu dolu rakamlı ile Belki ancak onu sıkıştırabileceğim. Bu sahabet olan şeyin bir öge yaptırdıktan dolayı seni takdir ediyor Abu Akif Sultan. Aladdin yalnızın müttürğeyin istabakat. Daha <gülüyor> ücretle hammallık yapıp kazandığını getirip Allah'a Resulü'ne veren, ''Ağ Al bunu Allah yolunda kullan'' diyen Ebu Akil'dir. Demek ki evinde verecek kadar şeye de sahip değildi ki, ücretle çalışıyor elde ediyor ve sonra getirip Allah Resulü'ne veriyor. Bu zat Hz. Ömer'in ifadesiyle ravi hadis İbni Ömer'dir. İbn Ömer meseleni nizahını Hz. Ömer'e götürünce diyor ki, oğlum. O bütün hayatı boyunca şehadet kovaladır. Bedir'e çıkıyor bir fiyafiye savaşıyor ki, eğer benimle cennete girme arasında perdeler, hailler şu adamların eliyle ölmekse bu canı minletliyor. Fakat eyhad Bedir'de ölümü bulamıyor. Aradığı şehadeti bulamıyor. Herkesle sevinçle giderken Ebu Atı Falkaray'da e Uhud ki orada çok bari şehadet şerbetini içti. Fakat Ebu Akhil yine mahzun döner, ahzatla bekler, mahzun olur mu diye. Fakat o kadehi yine sunmazlar, o kader çok kutsi bir kadehtir. Düşünün ki, alemi insanın bütün ibadeti dağıtı bir yana Doktor İkbal yarım süre kayın dolduruyor. Bunu başkasını değil sana ya Allah. Diyor. İşte o bardağın içindeki kanı arıyor Ebu Akhil. Nihayet cemaneye kadar sürdürüyor bunu. Tam gününü buldum diyor. Bugün o günkü Kur'an ayaklağı alınıyor. Bugün o günkü Kur'an'ın hafızlarından yetmiş kişi şehit oldu. Ebu bugün bu günde sen o bardağın içindeki kutsi şeyi içemezsen talihini ala. Eğer bu tatlı günde sen onu içemezsen talihini ala. Ciddi savaştı. Ağır yara aldı. Ve bir kolu kopacak gibiydi. Sadece kolunun bir etiyle duruyordu. Davi Hadis İbni Ömer, kılı yaran adam. Ve arkasında da Halife-i Ruhi Zemin Hazreti Ömer var, yorumcusuz. Sürüye sürüye çadırı getirdik, ben başındayım diyor İbni Ömer. Üzerine bir göz öztük, fakat dışta İslam yer yer çatlamalar oluyor. Sahabi feryatları duyuluyor, duyuluyor. bir yerde nesibenin feryadı duyuluyor. Çocuklarını kurban etmiştir bende diyor. Bir yerde Salim'in feryadı duyuluyor, o Salim Ömer hayatta olsaydı yerime onu tavsiye ederdim. Bir yerde koca ammarın sesi duyuluyor, ben Kallaha Resulü önünde savaştım, bugün kaçar mıyım diyor. Ve bir saklı o salıverlere erdiriyor. diyor ki, ölüyor diye ben bekliyordum. Ebu Akil, kulunu dahi hükürletmeyecek şekilde ölüyor diye bekliyordum. Birden çadırın önünden geçen bir şahabının dudaklarından nasıl ses döküldü. Yağlan Ansar, körre tenke körre derleyim! Neyi bozguna uğrayan Ansar, hüneyimde olduğu gibi toparlanın yeniden hüküme geçin! Bezin altındaki abu akil birdenbire hatladı diyor. Hatladık hepine iknal edersin dedim. Duymuyor musun beni sağlıyorlar dedi. Ansarar dediler. Men, Mesih, men Allah giden yolda Onlar, Allah Yalan ansar ilallah, hadi nasih men ansar ilallah. Allah'ı da yardımcılarıdır yetişin. Onlar nehmen ALLAH Allah'ın yardımcıları bizler dediler. Ya le ansar, ya le ansar dediler. Ansar yetişin, yetişin yardım günüdür. Tulundan al yetişin, DE yardımcı var. Resulullah'ın bayrağı da uzayanıyor, yansınlar. Devrilecek yansınlar. Mehmet El-i Muhammed'in tersıntıda yansınlar. Kur'an tersıntıda yansınlar. Ya el ya el ya el-el-ansar, kendinizi ansar yerine koyun. Ya el-el-ansar, kevveten, kekarveti Korkun bizi çağırıyor. Kolunun kendisine iliştiğini gördü bir aralık. Sılıcını solunu aldı. Ayağıyla koluna bastı, kopardı. Ya Allah! dedi. Düşman dağılıyordu. Düşman dağılıyor o koşuyordu. Ben de arkadan onu takip ediyordum. Ama bu dev devrildi. Doktor İhval'ı şişasına kan gönderiyordu. Sarsılan, kaydolan İslam'a kan gönderiyordu. Ölmüş yüreklara kan gönderiyordu. Geçermeyen gözlere darman gönderiyordu. Gerçekten kardeşlerim. Kadın ordusu bozulduysa diye bütün bulutlar yüzünde terakim etmiş gibi. Yanı nasıl buldum? O bir iki ses hiç ses vermiyordu, ses verecek hali de yoktu. Sonra dedim ki: Efşir ya, abaqil, tein adu